1084, numaralı konu, Ebu Musa'nın ölüm döşeğindeyken söyledikleri, evet, ölüm döşeğinde yatmakta olan Ebu Musa el-Eşari hizmetçilerini yanına çağırarak onlara, gidip bana geniş ve derin bir mezar kazınız, dedi, onlar da gidip onun istediği gibi bir mezar kazdılar ve sonra da dönüp Ebu Musa'ya haber verdiler, bunun üzerine Ebu Musa şunları söyledi, Allah'a yemin ederim ki bu mezar benim için şu iki konaktan birisi olacaktır, ya her tarafı kırk zira, olacak kadar geniş ve benim için oradan cennete bir kapı açılacaktır. Böylece ben bu kapıdan cennetteki hanımlarıma, köşk ve saraylarıma ve Allah Teala'nın benim için hazırlamış olduğu nimetlere bakacağım. Hatta öyle ki oradaki mekanımı ve evimi, dünyadaki evimden çok daha iyi tanıyacağım. Sonra haşredilene dek cennetin güzel kokularından da istifade edeceğim, ya da ki bundan Allah'a sığınıyorum. Kabrim benim için mızrağın başındaki demirden daha dar bir hale getirilecektir. Bu durumda oradan cehenneme doğru. Doğru bir kapı açılacaktır, bu kapıdan oradaki zincirlerime, bu kağılarıma ve arkadaşlarıma bakacağım, bu şekilde cehennemdeki kalış yerimi ve evimi, dünyadakinden daha fazla tanımış olacağım, bu arada da haşre gönderilinceye dek cehennem zehirlerinden, irin ve kanlarından eziyet çekeceğim.